Ekoloji politik, insanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlığa mevsunan Erol çok Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bir ekoloji politikte yine birlikteyiz. Bugünkü konuğum Gazi Paşa Hepimizin platformundan Esin Bilgiç. Esin Hanım hoş geldiniz. Merhaba Erol Bey, size ve bizi dinleyen tüm dostlara... Eyvallah. Ee, sevgili dinleyiciler, Sinan Hanım'la e, Gazi Paşa sahiline e, e, Selinus sahili değil mi? Yanlış bilmiyorum. Ee, üç sahili var. Bir tanesi Selinus. Merkez ve Hı. ortada olan Selinus. Antik kentinden adını, adını alıyor. Selinus sahili Hı. diyebiliriz. Evet. evet. Üç, üç kıyımızda birden uygulanacak olan bir plan. Ha, üç kıyıda da devasa oteller yapılması planlanıyor. Üç kıyıda Biz onu konuşacağız da, evet. bugün. Evet. Evet. Evet. Peki bu ağırlıklı olarak hani Selinus gündeme geldi. Belki oradan Tikkent'in de olmasından kaynaklı ve galiba 3. derecede sit alanı diyebiliyorum. Yanlış bilmiyorum evet. değil mi? Evet. Ee, üçüncü derece sit alanı. Şimdi sit isim, isimleri değişti ama biz e, eski isimleriyle kullanabiliriz. 3. derece sit alanı Selinus Sahili evet. Ya hem Selinus Sahili'nde hem diğer sahillerde yapılması planlanan bu yakın zamanda da Hatta depremin üçüncü günüydü değil mi? Halkın katılımı toplantısı yapıldı ve bayağı da olaylı oldu. Ben Yeşil Gazete'ye evet. yazmıştım hatta onu. Ee, evet. Bu süreci bize bir kısaca anlatır mısınız? Arka planda anlatabilirsiniz. Sanırım birkaç yıldır e, süren e, bir ısrar galiba buraya yapılması planlanan oteller değil mi? Evet Erol Bey, 3 kıyımızda, Gazi Paşa'nın 3 tane kumsal kıyısı var denize böyle dik inen sarp kıyıların arasında. 3 kıyıda birden bir planlama yapıldığını fark ettik. Ve bir tane otel için geçtiğimiz günlerde depremin 3. E, günüydü. E, artık o aşamaya geldiler, ruhsatta gerekli bir prosedür demek ki. E, onun chat toplantısı yapıldı depremin 3. günü. Son e, aşamalardan bir tanesi de oydu, evet. Orada peki siz hani kendinizi ifade edebildiniz mi? Yoksa böyle apar topar bir şey mi oldu? Halkın katılımı toplantısı o şekilde mi gerçekleşti? Nasıl oldu? O yanlış hatırlamıyorsam bir olaylı bir to toplanma oldu galiba değil mi? Evet, evet. Biz o chat toplantısını o günlerde e, yapılmasını hiç istemedik. Çünkü biz Gazi Paşa halkını davet edemedik o toplantıya. Yani içimizin kanadığı bir dönemde, ee, enkaz altındaki yüreklerle, yüreklerimizin attığı bir dönemde, insanların yardım çalışmalarında e, olmak istediği bir dönemde ve o ö Öyle bir dönemde Gayspaşa halkını kıyılardaki oteller için, bir tane otel için çet toplantısını çağırmak bile istemedik biz. Ee, ve e, o gün orada toplantıyı bu sebeple yaptırtmamak istedik aslında. Yani bu toplantının ertelenmesini istedik biz orada. Bu acılı günlerde bu toplantıyı toplantının yapılmamasını istedik. Ama çok kararlı gelmişlerdi. Evet. Yani ayarlanmıştı bazı şeyler bölgede emlak işi yapan arkadaşlar masalarda oturmuşlardı toplantıyı yaptırtmak üzere ee, bir mücadele verildi orada o zamanlarda o toplantıyı yaptırtmamak için ama toplantı sonuç itibariyle yapılmış oldu. Şimdi de süreci onun devam ediyor. Zaten evet. herhalde depremi de fırsata çevirmiş oldular insanlar acılarıyla ilgilenirken ee, o, yani, oraya yeterince katılım oldu. sağlayamadı yani. Ben ona şöyle söylüyorum yani yangından mal kaçırır gibi e, sözümüz var bir depremden mal kaçırır gibi chat toplantısı yapıldı o acılı günlerde çok evet. e, üzücü bir süreçti yani evet. biz o e, planlamaların yanlışlığını o otelin çevreye vereceği zararı o günlerde anlatmak istemedik orada e, çok acılı günlerimizde gerçekten o günler e, bu toplantının hiç yapılmaması gereken günlerdi. Ee, ve toplantıyı yani amaçları şu şöyle algılayabiliyorum bunu ee, bir prosedürü daha yerine getirdiler amaç orada chat toplantısının yapılmasıydı ve zaman kaybetmek istemiyorlardı ee, ramp durmuyor çünkü çevre yıkımı e, bu büyük yatırımlar kesinlikle hiçbir konuda beklemek istemiyorlar ve durmuyorlar o chat toplantısını yapmış oldular yaptılar sonuç itibariyle evet Şimdi şeyi merak ediyorum insanlar diyecek ki ya ne güzel buraya işte turizm gelecek canlanacak Gazi da işte diğer turistik ilçeler gibi daha şenlikli olacak falan filan gibi enstrümanlar kullanılacak anladığım kadarıyla. Siz peki neden karşı çıkıyorsunuz yani buradaki otel yapımlarına ne diyebilirsiniz evet. bu konuda? Erol Bey, öyle bir planlama yapılmış ki bizim kıyılarımız doğal sit alanı. Üç kıyımızda bir tanesi ikinci derece doğal sit alanı, iki tanesi üçüncü derece doğal sit alanı. Ne oradaki deniz kaplumbağaları, ne folklar, ne oradaki doğal yaşam. Mesela üç tane çay akıyor o kıyılardan. Çok güzel su kuşları var orada. Çok güzel çayda olan sazlar, bitkiler, doku o çayların böyle doğal bir ortam olduğu için henüz böyle beton, taş duvarlara beton duvarlara hapsedilmeden çok güzel akışları var kıyıda çakıl taşlarının arasında yani hiçbir şey dikkate alınmadan doğa açısından böyle insan açısından da planlamalar toplumun yararı için yapılmalıdır kamu yararı için yapılmalıdır yani şu düşünülmeliydi geride bir halk var insanlar var Sıra sıra otelleri yaptığınız zaman, set gibi çektiğiniz zaman kıyıya, gerideki halk kıyıya nasıl ulaşacak? Antalya çok sıcak bir bölge, çok nemli bir bölge. Kıyılara ulaşmak gerçekten bir ihtiyaç. Bunu biraz daha kuzeye, Anadolu coğrafyasında kuzeye doğru gittiğinizde bu kadar hissetmeyebilirsiniz. Gölgede yürüyebiliyorsunuz, evinizde rahat oturabiliyorsunuz. Ama Antalya hele Gazipaşa çok nemli bir yer. Kıyılara ulaşmak... İnsanların en doğal hakkı artı bir anayasal hak sonuçta ve öyle bir planlama yapılmış ki gerideki halkın kıyılara ulaşımı hiç düşünülmemiş. Yani biz planlamanın sıkıntılarını ilk fark ettiğimizde direkt kendi Gazi Paşa'dan kendi görüşlerimiz olsun anlamında değil. Yani kendi görüşlerimizden ziyade bu meslek odalarının konusunda uzman insanların bu planlarla ilgili ne söyledik? konusunda bilgi almak istedik ve aldık. Ee, mesela şehir plancıları odası bu planları görür görmez ilk söylediği şey Gazipaş halkı denizi unutsun dedi. Ee, bir ilçe halkı şu an için nüfusu 50 bin olan köyleriyle, merkez mahalleleriyle bir ilçe halkı kıyılarını ve denizini niye unutsun? Yani şöyle bir yapısı var birazcık anlatayım. İnsanlar tarlalarında çalışırlar dörde kadar beşe kadar işlerini bitirirler çocuklarını alırlar ve kıyıya pikniğe giderler ya da kıyıda biraz zaman geçirmeye giderler bir kadın motor kullanabiliyordur çocuklarını motoruna alır eşi yanında olmasa bile çocuklarıyla denize gider yani çocuklarını denize götürür böyle de bir kültür var Gazipaşa'da ama insanlar insanlarımız şunu tam algılayamıyorlar biz Planlar üstünden bir sıkıntıyı fark ettik. Bu çok büyük bir artı aslında. Henüz daha hiçbir beton dökülmeden, hiçbir hmm. yanlış iş yapılmadan planlar üstünde bir tehlikeyi gördük ve bunu anlatmaya çalışıyoruz aslında. Birçok yerde yapılaşma başlar. Belek Kadriye'de mesela bütün kıyılar yapılaşmış. 500 metrelik, 600 metrelik bir alan Alana artık e, rant yeniden göz diktiği zaman insanlar orayı vermemek için uğraşıyor. Biz daha en başında bu planlamayı planlamalardaki yanlışlığı fark ettik. E, mesela birazcık sıkıntılarından bahsedersem planların... Selinus sahili 1,5 kilometrelik çok küçük, naif bir sahil. Yani bir tarafında antik kent var, bir tarafında e, dik bir kayalık var. E, güneş e, kıyıdan batar, arkanızdan ay doğar, böyle coğrafyası sizi sarar, kucaklar. Böyle küçücük e, insanın saran bir yapısı vardır. E, şimdi orada devasa otel adaları düzenlenmiş. Yani o kıyının küçüklüğüne uymayan... Ben mesela mimari olarak şöyle anlatabilirim. 200 metrekarelik bir evin mutfağıyla 60 metrekarelik bir evin mutfak ölçüsü bir değildir. O planın yansıtması gereken ada ölçüleri o değil. Çok büyük ada ölçüleri var. Ve o adaların arasında halkın geriden kıyıya ulaşabileceği geniş alanlar, karşılığı halk plajı olabilecek alanlar hiç bırakılmamış. Yolları yetersiz, otoparkları yetersiz, Gazi iklimi açısından... En büyük özel en büyük kötü taraflarından bir tanesi de o devasa adaların içinde tek bir yapı yapılabiliyor olması. Yani yapılar parçalı olsaydı eğer hava önden arkaya e, üretim yapılan e, alanlara doğru ulaşabilecekti ama hava geriye gidemeyecek kadar set gibi çekilen oteller Rüzgar otel tamamen yani o zaman neredeyse tamamen kesilecek değil mi sahilden gelen rüzgar? tamamen kesilecek hiçbir boşluk bırakma bırakmadan üç kumsalkıyı da sıra sıra sıra otel alanları ve çok büyük otel alanları ve planlarda mesela planlarda minimum parsel ölçüsünü 5 dönüm olarak belirtmişler. Bu Gazi Paşa için çok e, yanlış bir karar. Orada 3 üç dönüm, 3,5 üç dönüm, 1 dönüm, 2 dönüm yeri olan insanlar var. Bu insanlar çok rahat kendi küçük otellerinin sahibi sahipleri olabilirlerdi bunun önüne geçilmiş. Şimdi planlar böyle deniyor. Sen e, üç buçuk dönüm, dört dönüm, dört buçuk dönüm yeri olan insanların sen tek başına hiçbir şey yapamazsın deyip elindeki e, parselleri topluyorlar. Aslında siz bundan bahsetmişken e, benim şey aklıma geldi. E, yıllar önce e, Kaş gündeme gelmişti. İşte Kaş'a otoban yapılması, oraya havaalanı falan böyle e, oraları devasa turizm alanları işte Havaalanıyla ulaşımın kolaylaştırılması gibi şeyler. O zaman bir araştırma yapmıştık. Hatta e, yanlış hatırlamıyorsam Turizm Bakanlığı'nın kendi yayınladığı bir raporda şey vardı. E, Rusya ile aradaki gerilimden kaynaklı Türkiye bir dönem turist çok az geldi hatırlarsınız. Turizm bir krize girmişti. Oteller işçi çıkardı falan. O dönemde mesela tek e, kâr eden ve işletmesinde hiçbir şekilde müşteri kaybetmeyen yer Kaş'taki butik oteller. Yani küçük aile evet. işletmeleri. O, o da e, hem e, belki ekoturizme yönelebilecek hem de işte e, butik otel olduğu için e, tükettiği su, elektrik enerjisi çok minimal olduğu için belki doğaya minimal bir zarar verebilecek bir işletmecilik anlayışı ve gelen e, turistin zaten niteliğini de belirlemiş oluyor ama bu büyük oteller, Antalya'daki işte ben araştırmıştım e, İspanya'daki otel sayısından daha fazla Antalya'da 5 yıldız otel var. Yani bu kadar otel, e, tabii ki bunun tükettiği su ve elektrik, ondan sonra çıkardığı atık bunların yönetilmesi falan ciddi problemler yani bir kentin ekosistemini deniz ekosistemini kara ekosistemini tamamen da uğratabilecek büyüklükte. Yani sizin orada bu, bu durum nasıl gerçekleşiyor? O kadar küçük ölçekli bir ilçede bu kadar büyük işletmeler tabii ki herhalde bayağı bir ö ö zarar verecektir ö diye düşünüyorum. Bayağı zarar verecek, öngörülmüş bunlar ve uygulanmaya çalışılıyor. Yani biz sizin de söylediğiniz gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı aslında kendi yayınladığı kitaplar var. Bir strateji kitapları var. 2023 Turizm Stratejisi kitabı mesela. Orada e, sorun odaklı planlamalar yerine diyor ya da parsel bazında gelişen turizm anlayışı yerine daha bütüncül olarak bakılacaktır diyor. Kent ölçeğinde e, bakılacaktır. Tarih, kültür, turizm odaklı e, bir turizm öneriliyor aslında. Ve e, sorun odaklı planlamalardan vazgeçilmesi diyor. Ege ve Akdeniz'de dediğiniz gibi aşırı yığılma diyor. Bunlar e, o otel alanlarının arkasında da çarpık kentleşmeye neden oluyor bu tür oteller diyor. Kendisi bunları söylüyor ama Gazi Başa da böyle bir plan e, öneriyor. Yani söyledikleriyle yaptıkları bütün Antalya ölçeğinde başka alanlara da baktığımız zaman e, söyledikleriyle yaptıkları uymayan e, bir bakanlıkla karşı karşıyayız aslında. Tabi faselist evet. antik kentine, birinci derecede sit alanına, beton dökerek. Evet, beton bu, dökerek. Bakanlığı <gülüyor> yani bakanlığın kendisi bunu bu planları hazırlıyor orada da. Sonra uygulamaya kalkıyor. Yani bakanlığa karşı halk oraları savunmaya kalkıyor. Gerçekten yani Gazi Paşa'da da benzer bir durum var. Kendi önerdiği bir modelden çok farklı bir şey bekliyor ve istiyor Gazi Paşa'da da. Yani bizim de Gazipaşa'da önerdiğimiz söylediğimiz bir dönüm yeri olan bir aile kendi küçük otelinin sahibi olabilir iki dönüm yeri olan e, içinde ağaçlarını yetiştirebilir. E, o ağaçların içinde küçük bungalovlar tarzı bir e, tesisler yapabilir. Yine konuklarını bu şekilde ağırlayabilir. Yani söylemek istediğimiz şu otelin sahibi olabilir o insanlar doğasını bozmadan ilçenin doğal bir yapısı var henüz bozulmamış. Doğayı bozmadan kendi otelinin sahibi olabilir Kaş'taki gibi. Bizde mesele ekonomi ise Gazi Paşa insanı zaten tarımdan geçimini rahatlıkla sağlamıyor mu? Yani verimli araziler bildiğim kadarıyla bu otelin yapılacağı yerler de herhalde normalde tarım arazisi ve adım adım satın alınmış galiba. Değil mi? Büyük ölçekli. Evet. Aslında temelinde evet. otellerin yapılacağı alanlar da alanlarda tarım alanı. Ve oralarda açıkta yetişen, mesela Türkiye'nin hiçbir yerinde göremezsiniz açıkta yetişen muz. Gazipaşa, Anamur, o bölgede, Alanya'nın bir kısmı. Sadece o bölgede var, Gazipaşa bölgesinde var. Yani bütün Anadolu coğrafyası için çok özel bir bölge. Başka yetişen özel ürünler var, böyle avokado gibi, ejder meyvesi gibi. Yani ciddi bir ekonomik şey de sağlıyor insanlara, kazanç da sağlıyor bölge insanına. Ya Bütün bunlar bana şey düşündürtüyor. Sanki sadece inşaata odaklanmış bir ekonomi, başka hiçbir şey gözü görmeyen böyle bir ekonomik sistem var. Yani gıda krizinin dünyayı sardığı bir dönemde tarım alanları bu kadar göz ardı edilir mi, bu kadar talip edilir mi? Zaten insanlar tarımdan ekonomi sağlayabiliyor. Senin eğer mesele ülke ekonomisi ise. Güzel e, ihracatını yap, kaliteli üretim yap, yani değil mi diyorsunuz? Bakın, yani serasız Kesinlikle. orada e, muz yetişiyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi yani? güzel. Omuz ağaçlarının arasında küçük ot oteller olabilir. Yani bu Finike'de mesela portakal bahçelerinin arasında var. Ege'de üzüm bağlarının arasında var. Olimpos'ta var. Ee, aynı şekilde Gayspaşa'da da muz ağaçlarının arasında, avokado ağaçlarının arasında eskiden yer fıstığı tarlaları vardı. Böyle koyu yeşil yaprakları e, ya da çilek. Mesela havaalanının aslında bu Gayspaşa'nın havaalanı var. E, ulaşımın kolaylığını e, betona dönmek ee, anlamında değil de olumlu anlamda kullanabilmeliyiz aslında yani doğasını koruyarak uzak kentlerde kalabalık kentlerdeki insanları hafta sonu için İstanbul'dan Ankara'dan orada küçük bir bahçeye konuk edebilmeliyiz yani bakış açısı böyle olmalı bence Gays Paşa'ya bakış açısı böyle olmalı ama çok yanlış bir bakış açısıyla tamamen kıyıda büyük otellere odaklanmış aslında biraz da şöyle düşünüyorum o büyük otel sahibi olmak isteyen insanları. Yani böyle bindiği, bindiği dalı kesmek gibi kendilerine de çok kazandırmayacak bir model aslında. Hem doğaya bu kadar zarar verecekler hem kendileri de kışın boş kalacaklar. Ucuz bir profildeki turist gelecek. Çok kazanamayacaklar ama doğaya da çok zarar verecekler bir yandan. Evet evet ya bir de... Bunların tüketeceği suyu düşünmeldüğünde ben işte Yeşil Gazete'ye yazdığımda Gülber Hanım'la konuşmuştuk. Şeydi sanırım zaten ilçenin tatlı su sorunu da var yani değil mi? Hani şimdi bu Hı. otellerin çekeceği Şöyle, su kullanacağı su havuzlar için işte kendi tü, iç tüketim için inanılmaz miktarda su gerekecek anladığım kadarıyla. Evet, evet Erol Bey. Şimdi sıra sıra otellerden bahsediyoruz. Bir tane değil. Üç kıyıda da sıra sıra büyük devasa otellerden ve sadece bir otelin çet toplantısı yapıldı. Çet raporunu gördük biz. O çet raporunda o bir otel için bile. Havuzunun şebeke suyuyla doldurulacağı yazıyor. Yani öyle bir ezerek geliyorlar ki bütün doğal kaynaklar önce bizim, bizden artarsa Gays Paşa halkı kullanır. Yani hem bir yere geliyor, yerleşiyor ama yok ederek geliyor. Yani havuz suyunu bile şebeke suyuyla dolduracakmış. Bizim böyle Manavgat çayı gibi çaylarımız yok, bir e, su gözü diye bir kaynağımız var sadece bir göze böyle düşünün bütün ilçenin suyu o bir gözeden geliyor su gözünden geliyor şimdi hmm. bir otelin sadece daha şimdilik bir otelin havuzu e, nasıl bu şebeke suyuyla dolar yani akıl mantık işi değil gerçekten istedikleri şeyler bir otel içinde konumlandığı mahalleden daha büyük peki orada endemik bitkiler var mı bu üç sahilde de Kıyalarında... yok olacak belki de şey otellerin yapımıyla yok olacak endemik bitkiler var mı bildiğiniz? Erol Bey, koru sahili mesela elde olduğu için yıllardan beri orada oluşan doğal bir bitki dokusu var. Hayit çiçekleri var mesela. Yani kıyıda kumların üstünde bunları görmek çok özel bence. Çünkü Antalya'da nerede görebilirsiniz ki kumların üstünde tam kıyıda hayit çiçeklerini. Mevsiminde onlar açar. Kum zambakları var kıyıda. Evet ee, duymuştum kum Çayların çayın döküldüğü yerde bir çok yanlış bir yat limanı projemiz var orada O, o Selinus çayının döküldüğü coğura, şeyde, bölgede çok özel sazlarıyla bitki dokusuyla Yani o doğal alanlar böyle insanın ruhunu da dinlendiren çok özel alanlar aslında Olduğu gibi korunmalı ee, ama maalesef bu bakış açısından çok uzak bir bakış açısı var bir de bu yapılaşmayla o çaylar da dediğimiz hani dökülen çaylar da herhalde olumsuz etkilenecek değil mi? Belki otel evler oradaki ya... yapılaşma arka planda işte hediyelik eşyacılar olacak şu bu orası bir kompleks bir, bir ticaret alanına dönüşecek bir anda tarım ve şey alanıyken, sahilken sakin evet, bir yerken evet. anladığım kadarıyla öyle. Erol Bey şimdi mesela e, korkunç bir gerçek daha var. E, bu turizm alanları yani ilçenin bütününü ilgilendiren revizyon e, planlarını gördük. Revizyon planlarını 1 bölü 25 bin ve 1 bölü 5 binlik planları. Bu turizm alanlarının hemen arkasında örneğin DSE'nin sulama kanallarıyla ördüğü sulama ağlarıyla birinci sınıf sulu ürün arazisi olan e, mimaride T lejantıyla gösterilen çok düşük yoğunluklu e, yani tarlanın içine bir e 200-250 metrekarelik tek ev olarak düşünün yapılaşmayı. Ee, bu şekilde çok az yoğunluklu alanlar var. Bunlar e, ekoturizm dediğimiz sisteme çok uygun alanlar mesela. Ama bu turizm alanlarının hemen arkasına şimdi ticaret fonksiyonu geliyor. Yani bir ilçenin yüzlerce binlerce yıldır oluşturduğu bir üretim, toprakla geçimini sağlayan insanların oluşturduğu bir kültürü var, bir üretim birikimi var, bilgisi bir var. Ee, bu yok sayılarak işte dediğiniz gibi ticari alanlar gelmeye başlıyor şimdi mesela. Son saniyelere girdik bu arada bayağı <gülüyor> aktif bir program. Şey e, sorayım ben sani son sözleriniz ne olur e, bitirirken ne diyebilirsiniz? Nasıl bir dilekle temenniyle kapatalım? Vallahi Anadolu coğrafyası herhalde çok e, yani çok acı çektiğini düşünüyorum. Böyle birbirimize güç vererek herhalde. E, daha rahat atlatmaya çalışacağız bu süreleri süreçlere. Mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü bilgilerimiz doğru, bilimsel yaklaşımlar, doğanın sesini söylüyoruz biz. Onu duyuyoruz, hissediyoruz, onu söylüyoruz. Bu şekilde mücadele ederek sürece devam edeceğiz diyorum. Evet, biz de elimizden geleni yaparız. Yani o Çok zaman şöyle edilen. bu kadar sahillere birinci derece sit alanlarında göz dikildiği yerde herhalde Tüm dinleyicilerimiz ya da e, tüm kamuoyu ya da Türkiye'de dünyanın değişik yerlerinde yaşayan tüm insanların buna, e, bu mücadeleye katkı vermesi dileğiyle kapatalım programı. Ağzınıza evet. sağlık. E, teşekkür ederim. Ben de ederim çok benim. teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Hoşçakalın. E, sevgili dinleyiciler, birçok ülkeden müzisyenin bir araya gelip yaptığı enstrumental bir parçayla veda ediyoruz. İki hafta sonra yeni bir ekoloji politikte buluşuncaya dek. hoşça hoşçakalın.